Namazların fazlığında sonra üç tekbir getirilir. Üç tekbir. Bu da arife günü sabah namazdan başlar. Arife günü bir. Bayram birinci gün, iki üç yüz gün, dört gün. İkinci namazında son bir. İkinci namazında çekilir o tekbir. Ondan sonra biraz çekilmez. Aklınıza bulunsunuz. Parz namazı, gittik e, selam mürekten sonra daha biz kendi vazifenizi yapmadan, başta parzan, sonra sünnetler, sonra bizim yolumuzun, her tarikan yolu vardır, onlar. Yani başta kendini yaptı da, parzu sünneti atmayacağız. Başta parzı yaptı, bakın, parz namazında selam sonra üç defa Allah-u Ekber, allah Ekber, allah Ekber, allah Ekber, allah. Allah-u Hamd. Direkte üç defa arka tepkiye çıkacağız onu sonra kendi vasıfemizi yapacağız. Pazdan sonra işte bir, bir ayet-i e kürsü dokuz e, şey, saat okuyacağız. Ondan sonra namazın devamı varsa devam, yoksa donzu yapıp çıkacağız. Adı bildir mi? Tepki okumuşsun bir birlik, biliyor musun makamıyla? Makamlar tepki okun biliyor musunuz? Allah-u Ekber, allah Ekber Bu arada İlahi ile Ekber'i dilini bağlayacaksın. La İlahi İlahi, Allah-u Ekber Ekberi dedi kesmeyeceksin. Allah-u Ekber ve İlahi Birinci kıtır orada bekleme yapıyorlar. Yanlış. Tek bir... Bizim buranın devrimlerinden ötürü devrimdir. Secah makamındadır. Sen galiba bana bir gittin Orada da yanlışlıkla. Var mı? Ve şeyde secah sesini dururdu. Kuyruf, durakı yapıyor. Bak, durmakip ediyor. Durmayacaksınız. <gülüyor> Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, La İlahe, İllallah, Allah-u Allah Ekber, Allah-u Ekber, La İlahe. ben uzun zamandır gitmem. Bayram namazı, camiye gitmem. Orada iş, köye dönmüş artık, so soyturalara demiş Zaten tepkik gitmiyor. Ayakı alır, kaç alır, kırılır. Öyle şey olmaz. Bayramla hakkını vermek lazım. Bayramlar, gerek milli bayramlar olsun, gerek milli bayramlar ne olsun, bayram bayramdır. Bir milletin, bir cemaatin, bir cemaat demeyeyim, bir dinin, bir milletin, e, o gün süslenip pülsün, güzel öbürsüne giyip, birbirine kutlatıyor, birbirine sıfır, sıfır olduğu günlerde. Kolay kolay, öyle geçmez. Bir, bir cumhuriyet'in o kutlanmaması, bir hakarettir. Millete, ne bileyim bunun gibi milli bayramlar var ama bunun yani dini bayramlar var can yeri, dini bayramlar Hadi biz seyahat edelim gibi bir şeye düşmemek lazım. Bayram olduğu yerde kutlanılır. Eğer anan, baban başka yerdeyse git, anan babana git ama turistik seyahat yapmak için bayramlarda seyahat edilmez. Bayramında bir bile ele geçmez. Geçtiğim bir daha oyundu, bayramı. Yakalamak mümkün olmaz. Hoş geldin buyurun. O bayramı daha yakalamak mümkün olmaz. Hoş geldin. Kimse işe karışmış ama olmuş olan şeyi söylüyorum. Bayramlar milli olsun, dini olsun kutlanmalıdır. Çünkü o bayramlar bir milletin büyük günleridir, o dinin büyük günleridir. Kurban bayramı, Ramazan bayramı kurtaracaktır. Herkes olduğu yerde tutacaktır. Ee, anam babam başka bir, bir mümleket değilse, Türkiye'nin başkanı nedir, ona ziyarete gidin. Gidiniz, tılağı arayın, gidin onlara. Bayramın ananızın, babanızın yanında kurtarın. Böyle bir şey yoksa sırt gezmek, dolaşmak, e, ben evlenmek için, bana ben bu bodra mı gideceğim, ereceğim falan gibi bir şey bizde yoktur. Kutlanır. o demek kutladır. O bayram bize benim bir akıyedir. Kutlamamız lazımdur. Hediyeedir. Başka piyamasında başka. O havayı bulamazsın başka yerde. Ee, o çocuk çocukta hediye almak, para almak buna heyecanları şeker toplam. O da çocukta geçim maceradır. Şimdi tatlı, tatlı hatırlanır. Şöyle yaptık, böyle yaptık diye yani Biliyorsunuz, beş kuruş yapmak, şeker toplanır, çenkaplık olur, gezerdi. Anne baba gömdürmez ama kaçardık veyahut da komşuya çağırırdı derin derdi. Öyle kurban bayramı etleri dağıtılır. Biliyorsunuz, kesilen kurbanın 3'te 1'i dağıtılır, 3'te 1'i dostu ahbapla gelir, 3'te de eve kalır, Eğer aile bakırsa çok paketse daha O bebek abi. zaman dediğim gibi bana dar olur. Bana zamanında var, yok Hı -hı, bilemiyorum ama hani Allah için e, kurban şey için kömle çö geçin et falan derler ya. Böyle kendine kurban. Eğer halim baktan yerindeyse keseceksin, dağıtacaksın, kaçacaksın dostan derler. Yer bir bir kısuda sana kalacak. Yok Hakilesin, kalabalık ailesin dağıtmanızda gerek yok pozulmanızda eve kalabilir. Soracak bir şey ne var mı çocuklar? Dediğim gibi bayram arife günü sabah namazına itibaren bayram 4-3 gününe kadar ekin namazına kadar her fazlamazdan sonra tekbir 3, 3 tekbir olacak. Ondan sonra bizim kendi bazı kimin bu oyunu yapacağız. Başka şey Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. nasılsınız?